Terem Müslümanlar, Kur'an, imkan alemine ilk tahalluk ettiği yerden günümüze kadar ihraz buyurduğu mualla mevkiyi muhafaza etmiştir. Mele-i sakinlerinin ilk vakıf olduğu andan, meleklerin duyduğu ilk andan itibaren, en son ona inanan kimsenin ona kulak verip de ihtiram edeceği ana kadar kendisine has o mualla mevki muhafaza etmiştir ve edecektir. Ve eğer yeryüzünde onu bir avuçta olsa bir cemaat kendi boyuna göre takdir edemez, ihtiram edemezse insanların yeryüzünde bulunmasının Kur'an-ı Kerim'in bulunmasının manası kalmayacak. Allah bu alemi yıkacak, dağıtacak, başka bir alemi kuracaktır. Her şeyin hayatı o, her şeyin beyni o, her şeyin gözü o ve bütün sözlerin sözü de odur. O durduğu, o sükut ettiği, o görmediği, o hakim olmadığı anda, başka şeylerin bulunmasının manası yoktur. Bir kısım ne yaptığını, ne ettiğini bilmeyen kimseler onu takdir etmeseler bile o daima takdir edilen ifade mecmuası, ifade manzumesi olarak bugüne kadar devam etmiştir. Rahmeti ilahiden Kur'an devrinin, Kur'an zamanının daha uzun bir zaman içinde temadi etmesini dileyelim. Cibril, Kur'an-ı Mucizül beyanı nebiler nebisine getirmekle melekler arasında imtiyazlı hale gelmiştir. Belki daha evvel Mikail İsrafil, Azrail aleyhisselam, mukarreb melekler arasında mualla mevkileri vardır. Cibril'in öne geçmesine saik ve Badi Nebiler Nebisi'ne refik ve Kur'an-ı Kerim'i getirmesinde kavi emin olmasıdır. Kur'an ifade ediyor, güçlü, kuvvetli, herhangi bir mania ve engelle değişmeyecek, değiştirmeyecek, yaptığı vazifeyi bırakmayacak, olduğu gibi Nebiler Nebisi'ni intikal ettirecek güçte ve emin bir varlıktır. Diyordu onun için. mele Âlanın sakinleri Kur'an'ın gelişine teşrif teşrifatçılık yaparken sağdan soldan yapılabilecek karıştırmalara karşı ciddi bir hürmet duygusu altında onun etrafında tahşidat yapıyorlardı. فَاِنَّهُ يَسْكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَسْحَدًا Öyle gaybi âlemden gelen o Kur'an-ı Beyan, Meleklerin sağında solunda kendisini koruması ve alkışlaması içinde nebiler nebisine intikal ediyordu. Ne kahinin kehaneti, ne sihirbazın sihri onu bulandıramayacaktı. Ne cinlerin semalara doğru yükselmeleri, kayıptan haber getirmeleri, Kur'an-ı Mucizül Beyanda bulantı hasıl edemeyecek, onun havasını bulandıramayacaktı. Melekler arasında Kur'an-ı Mucizül Beyan, Hürmet görüyordu. melaike kiram ona ihtiram ediyordu ve bunu Allah'a karşı büyük bir vazife sayıyordu. Kur'an'a ihtiram eden insan kimlerin ne şekilde ihtiram ettiği bir şeye ihtiram ettiğine eğer idrak edebilse bu mevzuda rahatını, huzurunu terk eder, sadece onun başında kayyım kesilir. Nebiler nebisi Kur'an-ı Kerim'e karşı o derli hürmetikar idi ki onu her şeyin üstünde tutuyor ve hayatının gayesi sayıyordu. Eğer Kur'an'ı mucizül beyan gelmezse artık sureler inkıta uğrarsa ben gideceğim demektir diyordu. Hayatın gayesi Kur'an-ı Kerim sayıyordu. Ve bu ince sırrı Hz. Abu Bekir de anlamış olacak ki el-yewme ekmelzu lekum dínekum Ayeti kerimesi nazil olunca ağlamıştı. Niye ağlıyorsun deyince din tamam olduğuna göre demek Kur'an nazil olmayacak. Demek Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam irtahal edecek deyi vermişti. Ve nebiler nebisi Kur'an'a ihtiram içinde o kadar derin, o kadar hassas idi ki hadislerinin yazılmasını istemiyordu. "Ve la tektubu anni şey'en" diyordu. "Zinhar benden bir şey yazmayın." Korkarım millet yazdığınız şeyleri Kur'an'a karıştırır. Her biri lâl güher olan mübarek sözlerinin dahi Kur'an'a karıştırılacağından endişe ediyor sözlerini yazılmasını istemiyordu. Ve ulema-i bu hadis ve bir de uktubu ebi şah, hadisi şerifinin değerlendirerek, karşılaştırarak bundan hadislerin yazılması hükmünü çıkarıyor ama ne zorluklarla çıkarıyor. Efendimizin sözleri zayı olmasın. Hakikatına dayalı olarak bir hüküm çıkarıyor ama ne zorluklarla çıkarıyor. Nebiler nebisi de Kur'an-ı Kerim'e karşı işte bu itiram içindeyiz. Ben burada Frenkçi arz edeyim antiparantiz. Bir hususu arz edeyim. Bana çok giran geliyor size nasıl gelir bilmem. Kur'an-ı Kerim'in içine bin tane şey karıştırsalar acaba farkına varır mıyız? Siz düşünün. Onun hakikinin içine bin tane zinti şey sokuşturulsa, değiştirilse acaba farkına varır mıyız? Sahabetimize delalet eder, ne kadar sahibiz onu gösterir bu mesele. Ben bilirsiniz bilmezsiniz demiyorum. Bilirsiniz veya bilmezsiniz. Eve gidin burada değil. Orada düşünün, Nebiler Nebisi'nin hassasiyeti karşısında yerinizi tayin edin, işe yarar. Kur'an-ı Mucizül Beyan, Nebiler Nebisi'nin hayatında sallallahu aleyhi ve sellem o muallâh ve muhterem mevkiini muhafaza ediyordu. Hz. Ebu Bekir de onu hayatına gaye yapıyordu. Kur'an okuma, gençlerimizi baştan çıkarıyorsun diyenlere karşı, bunu okumadan etmeden nasıl yaşarım diyordu. Ben bunu izah ve şerh edeyim. Kur'an okumadan yaşanan, Kur'an anlaşılmadan yaşanan, Kur'an'ın manasına göre derinleşmeden yaşanan bir hayat, ölümden bin beterdir batsın böyle hayat. Ferdin hayatı, ailenin hayatı ve Kur'ansız milletin hayatı da batsın. Kur'an olmadıktan sonra cenneti de istemem sözü içinde de bu mana, bu mana mündemiştir. Bu hakikat anlatılmak istenmektedir. Hazreti Ebu Bekir, beni nasıl Kur'an'dan alıkorsunuz? Yaşadığım müddetçe hayatım, ondan alıkorsanız hayatımın manası yok, ölmeliyim ben artık. Böylesine mualla mevki muhafaza ediyordu Kur'an-ı beyan. Bütün bunları bir tarafa bırakarak göklerin sakinleri, melekler nezdinde Kur'an'ın mualla mevkini gösteren küçük bir misal, Buhari ve Müslim'de bulunan bir misali arz edeyim. Nukaba'dan ve Akabe'de Allah Resulü'nün elini sıkanlardan, genç ashabtan Hüseydi ibn o canların canı, Sa'd ibn-i Muaz'ın yüzünün akı, bu iki delikanlı nebiler nebisinin elini sıkmış, biat etmişler. Bir gece sabaha kadar Kur'an okuyordu, okudu. Nerede şifre çözülür, nerede matlup hasıl olur onu insan bilemez. Her gece Kur'an'a sahip çıkarsa bir gün şifreyi çözer okudu. Ama binde bir elini alırsa ya çözülür ya da çözülmez. Onun için Allah Resulü her gün Kur'an'dan bir virdiniz, hizbiniz olsun. Ve yine mesabihte muhtemelen şu hususu hatırlıyorum. Bir gün camiye namada geç geldi. Niçin geç kaldın ya Resulallah? Her gün adet edindiğim Kur'an'dan hizbimi okumakla meşgurdum. Kametinizi duydum ama hizbimi bitirmeden gelmek istemedim dediğini duyuyoruz. İzbi olan cemaat izbin ne demek olduğunu bilir. Ya hizmi yoksa? Hüseydi İbni Hüzeyir hizmini okuyordu. Gece bir şeyler oldu ve sabah geldi onu nebiler nebisini anlattı. Ya Resulallah, oğlum Yahya yanımda, atım da yanımda bulunuyordu. Ben Kur'an okuyordum. Derken at ürkü verdi. Çocuğu çiğneyecek diye tuttum. Ben yine Kur'an okumaya daldım. Ben okurken at kayıp aleminden bir şey olmuş gibi yine ürkü verdi. Ben yine farkına varmadım çocuğa bir şey yapacak diye. Kur'an'ı kestim, atı tuttum. At da rahat durdu. Ben yine okumaya başlayınca sabaha kadar böyle devam etti. Sabaha doğru başımı yukarıya doğru kaldırdığımda nurani bir şey, bulut gibi bir şey kepe çevre başımın üzerinde beni sardığını gördüm. Atı ürküten de buymuş. Allah Resulü tebessümlü olarak şöyle buyurdular. O, melaike-i kiramdı. O, tekineydi. Senin Kur'an okuyuşunu dinlemeye inmişlerdi. Sabaha kadar devam etseydin, onlar da öyle kalır, halkta görürdü onu. Kur'an okunurken, meleği âlânın sakinleri, Allah'ın melekleri ve sekine Kur'an'ı dinlemeye iniyor, nasil oluyor. Allah indinde, melekler indinde mevkii bu kadar mualla olan Kur'an-ı Kerim, hadisin ifadesiyle kim ona tutulduysa, ilen cenneti. O onu sürükler cennete götürüverir. Rivayet zayıf dahi olsa, o mukaddes kitabın karşısında el pençe divan duran Osman Gazi, bir altın neslin babası olma mualla mevkiine yükselmiştir. Dünyanın en uzun ömürlü imparatorluğunu kurmuş altı atır, büyük devletlere eyaletim, vilayetim deme Muallâ Mevki'nin ihraz vermiştir. Misafir kaldı, belki de edebi halinin evinde, misafir kaldığı bir evde asılı bulunan bir şeyi gösterir. Nedir der? Derler ki Kur'an-ı Beyan, yatakta tererler yaptım bu bey Osmanlıyı kuracak, bu büyük bey, bu büyük insan. Büyüklüğünü anlatmak çok zordur ama herhalde sahabiden sonra gelecek bir sınıf arasında, tabiinden sonra gelecek bir sınıf arasında bu mualla nesil yerini alacaktır düşmanlarının rağmen Kur'an-ı Kerim burada varken ben ayak uzatıp yatamamdır Sabah el sahibi geldiğinde onu hala böyle el pençe divan duruyor gör. Ve kendisine mana aleminde derler. Kur'an'a ihtiramının mükafatı, altı asır bu millete hakim olacak bir neslin babası olacaksın. Göbeğinden çıkan bir ağaç büyür büyür uzanır, semalara doğru ser çeker, bütün dünyayı verir, bütün dünyayı verir Tevilini yaparlar bunun, öyle bir nesil meydana getireceksin ki bütün insanlığa hakim olacak. Kur'an'a ihtiramının mükafatı. Ya insan onu gönlüne koysa, ya derin manasını anlasa, ya ilahi maksadı takip etse onda derinleşse, ne olacak varsın onu kıyat etsin. Çok zor bir şey değildir. Kur'an cemaati Kur'an'a dönsün yeter. İlahi maksadı anlasın yeter. Oradaki lahuti esrarı kavrasın yeter. Hayatın ona göre tanzim etsin yeter. Sözün kulasası. اَلَا <gülüyor> اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ اَبْلَٰى النَّدَامُ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَز۪يزِ كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصده لعلكم ترحمون